31. Bölüm Dünya Hayatının Değersizliği Dünya hayatının geçici ve değersiz olduğu hakkında pek çok ayet-i kerime gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bu ve benzeri ayetlerle dolu oldu, insanları ona dalmaktan sakındırdı ve ahiret hayatı için hazırlık yapmaya davet ettiği görmüş. Aslında İnsanlara gönderilen bütün peygamberlerin asıl gayeleri de budur. Onlar bundan başka bir maksat için gönderilmiş değillerdir. Bu husus o kadar açık bir hakikattir ki bununla ilgili ayet-i kirimleri nakletmeyi lüzumsuz görüyoruz. Sadece bu konuda gelmiş olan bazı hadis-i şerifleri ve selefin önderlerine ait bazı sözleri nakletmekle olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün koyun neşine rastlar ve der ki şu ölmüş koyunun sahibi yanındaki değeri nedir? Sahabe-i Kiram cevap verir. Değeri olmadığı için onu atmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsimi kudretine tutan Allah'a yemin ederim ki şu koyun neşinin sahibi yanında nasıl değeri yok ise dünya ...Allah Celle Celaluhu katında... ...Ondan daha değersizdir. Eğer Allah Celle Celaluhu katında... ...Şu dünyanın... ...Sivrisineğin bir kanadı kadar değeri olsaydı... ...Ondan hiçbir kafile... ...bir içimlik su bile vermezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki... ...Dünya müminin zindanı... ...kafirin cennetidir... Yine ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya lanetlenmiştir. Dünyanın içindekiler de lanetlenmiştir. Ancak Allah için olanlar bu lanetin dışındadır. Ebu Musa el-Eş'ari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Dünyasını seven ahiretine zarar verir. Ahiretini seven de Dünyasına zarar verir. Siz baki olanı, fani olana, yani ahireti dünyaya tercih ediniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh şöyle der. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh ile beraber. Bir ara su istedi. Kendisine ballı su getirdiler. Suyu ağzına yaklaştırınca ağlamaya başladı. Ve yanındaki herkesi ağlattı. Herkes ağlamayı kesti. O da kesti. Sonra suyu tekrar ağzına yaklaştırdı. Ve yine ağlamaya başladı. Öyle ki yanındakiler neden ağladığını öğrenemeyeceklerini zannettiler. Derken gözlerini sildi. Yanındakiler dediler ki ''Ey Allah Resulü'nün halifesi seni ağlatan nedir?'' Bu soru karşısında Hazreti Ebu radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Yalnızdı ve yanından bir şeyler kovup uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kendisine ''Ey Allah'ın Resulü kendinden kovup uzaklaştırmaya çalıştığın şey nedir?'' diye sordu buyurdular ki şu dünya temsili olarak gözümün önüne dikildi. Ben de ona yanımdan uzaklaş defol dedim. O da bana döndü. Sen beni başından savdın ama senden sonra gelenler benden yakalarını kurtaramayacaklar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sonsuzluk yurdu olan ahiret hayatını tasdik edip de Aldanma yurdu olan dünya peşinde koşanların haline hayret etmek hem de tam manasıyla hayret etmek gerekir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çöplüğün önünde durdu ve buyurdu ki gelin dünyanın halini görün. Sonra o çöplükten çürümüş bir bez parçası ile çürümüş bir kemik aldı ve dedi ki işte dünyanın hali bundan ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklaması işaret ediyor ki dünyaya ait süsler ve güzellikler tıpkı o bez parçası gibi çürüyüp yok olacak. İnsanların o güzel endamları ve kalıpları da yine çürümüş kemik haline alacaktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya hayatı tatlıdır, yeşilliktir. Allahu Teala Celle Celaluhu yeryüzünü sizin hizmetinize sundu. Sizin nasıl amel işlediğinize bakacak. Dünya nimetleri Yahudilerin önlerine serilince onlar yoldan saptılar. Süslere, hoş kokulara ve kadınlara düştüler. Hz. İsa aleyhisselam şöyle der. Sizler dünyayı ilahlaştırırsanız o da sizi küreleticidir. Hazinelerinizi onu zayi etmeyecek olan Allahu Teala'nın katında biliriniz. Dünya için hazine biriktiren kişi onun başına bir afet gelmesinden korkar. Allah Celle Celalhu katında hazine biriktiren kişi ise asla o hazineye bir afet geleceğini düşünmez. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle buyurur: Ey habariler topluluğu, ben dünyayı sizler için yüzüstü yere vurdum. Benden sonra onu tekrar canlandırmayın. Dünyanın kötülüklerinden biri orada Allahu Teala'ya isyan edilmesidir. Yine dünyanın kötülüklerinden biri onu terk etmedikçe ahiret hayatının elde edilememesidir. Ey habarilerim. Dünyayı ahirete erişmenizi sağlayan bir köprü kabul edin. Onu kalıcı bir yurt sanıp imar etmeye kalkmayın. Bütün günahların temelinin dünya sevgisi olduğunu iyi bilin. Nefsin arzusuna uygun olarak yaşanmış bir anlık zaman bazen sahibine uzun sürecek bir üzüntü verir. Ey havarilerim ben dünyayı yere serdim ve sırtına çıkıp oturdu. Sakın onu elde etmek için krallar ve kadınlarla yarışa ve münakaşaya girmeyin. Çünkü dünya perestleri dünyalarıyla baş başa bıraktığınız sürece size dokunmazlar. Kadınlara gelince namaz ve oruca devam etmek suretiyle onlardan kaçının. Dünyayı isteyenler ve dünya tarafından istenenler vardır. Ahirete talip olan kişiyi dünya ister ve peşinden koşar ki kendisi üzerinde kırı zırı tamamlasın. Dünyaya talip olanı da ahiret ister ta ki ölüm gelip de onu boynundan yakalayıncaya kadar. Musa bin Essar radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları içinde dünyadan daha çok nefret ettiği bir varlık yoktur. Yarattığından beri onun yüzüne bakmamıştır. Rivayet edildiğine göre Süleyman Aleyhisselam bir gün kendisini gölgeleyen kuşlar, sağında fesulunda insanlarla cinlerden oluşan maiyetiyle geçiyorken İsrail oğullarından biri Abidir Azlar. Abid ona der ki: "Ey Süleyman Vallahi Allahu Teala sana gerçekten büyük bir saltanat ihsan buyurdu. Süleyman Aleyhisselam bu sözü işitince abide şu cevabı verdi. Müminin amel defterine yazılan bir tesbih Süleymana verilen şu saltanattan daha değerlidir. Zira Süleymana verilen bu saltanat geçici, amel defterine yazılan tesbih ise bakiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal biriktirip onun çokluğuyla övünme hırsı size aldattı. oğlu malım malım der. Ey insan oğlu acaba yiyip tükettiğinden ve giyip eskittiğinden ve tasadduk edip ebedileştirdiğinden başka malından sana ait olan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünya yurdu olmayanların yurdu ve malı olmayanların servetidir. Dünya için aklı olmayanlar varlık biriktirir. Onun için cahiller birbirleriyle çekişir. Onun için anlayışı olmayanlar kıskançlığa kapılır ve ancak hakiki imana sahip olmayanlar onun peşinde koşar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim sabahladığında en büyük kaygısı dünya ve dünyalık ise, o kişinin Allahu Teala katında hiçbir değeri yoktur. Allahu Teala Celle Celaluhu şu dört hasreti onun kalbinden hiç çıkarmaz. Asla kurtuluşu olmayan bir endişe asla kurtuluşu olmayan bir meşguliyet, asla kurtuluşu olmayan bir fakirlik hali, asla sonu gelmeyen bir uzun emel ve ihtiras. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, Ey Ebu Hureyre, şu dünyayı sana bütün içindekilerle birlikte göstereyim mi? Bu sorusu üzerine ben de, Evet göster ey Allah'ın Resulü dedi. Elinden tuttu beni Medine'nin kurumuş derilerinden birine götürdü. İnsan kafa tasları, tersleri, paçavraları ve kemiklerden oluşan bir çöpü karşımızda duruyordu. Sonra buyurdu ki ey Ebu Hureyre şu kafa tasları da sizin gibi ihtiras sahibi ve sizin gibi uzun emel peşinde koşmaktaydı. Fakat onlar bugün derisiz birer kemik haline geldiler. Ve sonra da toz haline gelecekler. Şu gördüğün pisliklerde onların nereden ve nasıl kazandılarsa kazandıkları ve midelerine indirerek yiyip tükettikleri yiyeceklerin tersleridir. Onlar şimdi insanların tiksintiyle kaçıştığı bir pislik haline geldiler. Şu çürümüş paçavralar onların süslü giyim kuşanlarıydı. Şimdi ise rüzgarların önünde uçuşuyor. Şu kemiklerde, sırtlarında, belde belde dolaştıkları hayvanlarına ait idi. Bu haliyle kim dünyaya ağlamak istiyorsa ağlasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatıp bitirince ağlamamızın şiddeti arttı. Rivayet edildiğine göre Allahu Teala Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirdiği zaman ona buyurdu ki, Yıkılmak üzere bina yapın, ölmek üzere çocuk durun. Davud bin Hilal der ki, İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifelerde şunlar yazılmış. Ey dünya, sen süslenip ve gözlerine girmeye çalıştığın iyi kullarımın gözünde... Ne kadar da değersizsin. Çünkü ben onların kalplerine sana karşı nefret ve senden yüz çevirme duygusunu yerleştirdim. Yarattığım varlıklar içinde en değersiz olanı sensin. Bütün işlerin küçük ve yok olmaya mahkumdur. Seni yarattığım gün sonlu olmana ve hiç kimsenin elinde baki kalmamana hükmettim. Sana sahip olanlar ne kadar cimrilik ve pintilik ederlerse etsin, bu hüküm böyledir değişmez. Kalplerinden rıza göstererek, gönülden bağlılık ve doğruluk üzere olanlara ne mutlu? Müjdeler olsun onlara. Kabirlerinden kaldırılıp heyetler halinde huzuruma gelecekleri gün mükafat olarak rahmetimi onlara müjdeleyene kadar önlerinde bir nur ile yürüyecekler ve melekler de etraflarında onlara eşlik edecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Dünya Allahu Teala onu yarattığı günden beri yer ile gök arasında kendi halinde durmaktadır. Ve Allahu Teala ona hiç nazar kılmamıştır. Dünya kıyamet günü şöyle der. Ya Rabbi bugün beni dostlarından en düşük rütbelisine pay olarak ver. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun bu dileğine şöyle cevap verir. Ey bir hiç olan sen sus. Ben dünyadayken seni onlara layık görmemiştim. Bugün de layık görür müyüm hiç? Rivayete edildiğine göre Adem Aleyhisselam yasak ağaçtan yediği zaman midesi içindeki ağırlığı çıkarmak için hareketlendi. Halbuki o ağacın dışında hiçbir cennet yiyeceği midesini o şekilde bozmamıştı. Zaten yemelerinin yasak olmasının sebebi de buydu. Midesi bozulan Adem Aleyhisselam cennetin içinde donanmaya başladı. Allahu Teala Celle Celaluhu onunla konuşması için bir meleğe emir verdi. Omeliye Adem Aleyhisselam'a şunu söylemesini emir buyurdu. Ne istiyorsun? Adem Aleyhisselam, midemde bana eziyet veren şeyi dışarı atmak istiyorum dedi. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Omeliye şöyle söylemesini emretti. Onu hangi yere atmak istiyorsun? Yatağına mı? Yoksa yaygılar üzerine mi? Yoksa nehirlere mi? Yahut ağaçların altındaki gölgelere mi? Burada onu atmaya uygun bir yer görebiliyor musun? Derhal dünyaya in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna öyle kimseler gelecek ki, Tihame Dağı kadar amel işlemişlerdir. Fakat onların cehenneme atılmaları emredilir. Sahabi-i kiram sordular: Ey Allah'ın Resulü, bu kimseler namazlarını kılıyorlar mıydı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdu. Evet, onlar namazlarını kılar, oruçlarını tutar ve gecenin bir kısmını ibadet ile geçirirlerdi. Fakat kendilerine bir dünyalık verildiği zaman hemen üzerine çurlanırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurur. Mümin iki korku arasındadır. Biri geçip giden ömrüdür ki Cenabı hakkın bununla ilgili olarak kendisine ne yapacağını bilmemektedir. Diğeri de kalan ecelidir ki yine bu konuda Allahu Teala'nın ne hüküm vereceğini bilmemektedir. O halde kişi kendi nefsi ile yine kendi nefsi için azık hazırlasın. Dünyasında ahireti için, hayatında ölümü için. Gençliğinde ihtiyarlığı için hazırlık yapsın. Zira dünya sizin için yaratıldı, siz ise ahiret için yaratıldınız. Nefsimi kudret elinde tutana yeminle söylerim ki ölümden sonra bir yorgunluk, dünyadan sonra da cennet veya cehennemden başka bir yurt yoktur. İsa aleyhisselam şöyle der. Su ile ateş aynı anda bir kapta nasıl barınamazsa, dünya ve ahiret sevgisi de bir müminin kalbinde öylece barınamaz. Cebrail aleyhisselam Nuh aleyhisselama sorar. Ey peygamberlerin en uzun ömürlüsü, dünyayı nasıl buldun? Nuh aleyhisselam şöyle cevap verir. İki kapılı bir ev gibi, birinden girdim, diğerinden çıktım." İsa aleyhisselama içinde varınacan bir ebedin senderler. O da bizden öncekilerin yıkıntıları bizim için kafidir diye cevap verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyadan sakının. Zira o insanları sihirleri ile etkileyen Harut ve Marut'tan daha büyük sihirbazdır. Hasan-ı Basri radiyallahu anh nakleder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi i kiramın yanlarına çıkmıştı. Buyurdu ki: "Aranızda Cenab-ı Hakk'ın kendisini körlükten kurtararak görür hale getirmesini isteyen var mı? Öyleyse beni iyi dinleyin. Dünyaya aşırı derecede rağbet gösteren ve onunla ilgili uzun emeller kuranların kalplerini Allahu Teala dünyaya gösterdikleri tutkunduk ve emelleri nispetinde kör eder." Kim de dünyada züht hayatı yaşar ve uzun emel sahibi olmazsa, Cenab-ı Hak ona tahsil görmeden bir ilim ve bir rehber olmadan hidayet bahşeder. Beni iyi dinleyin. Sizden sonra öyle bir toplum gelecek ki, saltanatları cinayet ve zulüm olmadan yürümeyecek. Zenginlikleri günah ve kimlilik ile elde edilecek. Sevgileri ise nefsin azgın arzularına uymaktan ibaret olacak. Sözlerimi iyi dinleyin. İçinizden kim bu zamana erişir ve meşru olmayan yollardan zengin olmaya muktedir iken fakirliğe sabrederse, nefsin arzularına uyarak insanların sevgisine mazhar olabilecek iken onların nefretlerine sabrederse, izzet ve şeref elde edebileceği halde zillete katlanırsa, bütün bunları sırf Allahu Teala'nın rızasına erişmek için yaparsa, Cenab-ı Hak o kişiye elli sıddık sevabı verir. Rivayeti edildiğine göre bir gün İsa aleyhisselam çok fazla şimşek ve gök gürültüsü içinde sağanak bir yağmura durur. Bu sırada sığınacak bir yer arar. Uzaktan gözüne bir çadır inişir. Çadırın yanına varır ve içinde bir kadın bulunduğunu görünce oraya girmek ister. Nihayet dağda bir mağara bulur. içine girer fakat mağarada bir aslan bulunmaktadır. Elini aslanın üzerine koyar ve şöyle demiş. Allah'ım her canlıya sığınacak bir yuva bahşettin. Fakat bana bir sığınak lütfetmedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle etti Senin sığınağın benim rahmetimin karargahıdır. Kıyamet günü seni kendi ellerimle yarattığım yüz huri ile evlendireceğim. Düğününde dört bin yıl ziyafet vereceğim. Onun her bir günü dünyanın ömür kadarıdır. Sonra emir vereceğim bir münadi dünyadaki zahitler nerede? Dünyada iken züht hayatı yaşayan İsa bin Meryem aleyhisselamın düğün yemeğine buyurun diye nida edecek. İsa aleyhisselam şöyle der: Dünyaya tapanlara yazıklar olsun. Nasıl ölüp de dünya ve içindekileri terk edecekler? Dünya kendilerine aldattığı halde onlar dünyaya güveniyor. Kendilerini rezil ettiği halde ona hala bağlanıp kalıyorlar. Dünyaya aldanmış olanlara yazıklar olsun. Halbuki dünya onları hoşlanmadıkları şeylerle karşı karşıya getirir. Sevdiklerinden ayırıyor ve korkutuldukları şeyleri başlarına getiriyor. Bütün çabası dünya için olan ve ameli hata ve günahlarla dolu olan kişiye yazıklar olsun. Yarın günahları yüzünden nasıl rezil olduğunu görecektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey Musa! Zalimler yurdu dünyadan sana ne? Orası sana göre bir yurt değil. Dünya ile ilgili endişelerden kurtul. Aklını o anlayıştan kurtar. Dünya ne kötü bir yurt. Ama dünyada salih amel işleyenler için öyle değil. Onlar için ne iyi bir yurt. Ey Yusuf! Ben mazlumun hakkını alıncaya kadar zalimi terassut altına tutarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Ebu Ubeyde bin El Cerrah anh göndermişti. O da Bahrahin'den çok miktarda mal ile geldi. Ensar, Ebu Ubeyde'nin gelişini işittiler. Hep birlikte sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılmak için mescide koştular. Namaz kılındıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplandılar ve durumu kendisine arz ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Onların bu halini görünce tebessüm etti ve buyurdu ki, ''Zannediyorum Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini duydunuz.'' ''Evet ey Allah'ın Resulü, sevinin ve sizi sevindirecek şeyler temenni edin.'' ''Vallahi ben sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum.'' ''Benim asıl korkum sizden öncekilere dünya nimetlerinin ardına kadar açıldığı gibi size de dünya nimetlerinin açılması.'' ve öncekilerin ondan daha fazla pay elde etmek için yarıştıkları gibi sizlerin de yarışa kapılmanız ve nihayet öncekilerin felakete sürüklendikleri gibi sizin de felakete sürüklenmenizdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle denilmiştir. Sizin için en çok korktuğum şey Allahu Teala'nın yeryüzünde sizin için çıkardığı bereketlerdir. Sahabi kiram, yeryüzünün bereketleri nedir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her türlü dünya güzellikleri ve süsleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, Dünya düşüncesi ve tasası ile kalplerinizi meşgul etmeyiniz. Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya göz koymak bir yana, onu anmayı bile yasaklamaktadır. Ammar bin Sa'id der ki, İsa Aleyhisselam havarileriyle birlikte bir köye uğrar. Köy halkının sağ sola ve yollara serilmiş ölü vaziyette yaptıklarını görür. Şöyle der: Ey havariyerim, bu köy halkı Allahu Teala'nın gazabına uğrayarak ölmüş olsalar gerek. Eğer böyle olmasaydı birbirlerinin cenazelerini defnederlerdi. Havariler dediler ki: "Ey Allahu Teala'nın kendi ruhundan üflemiş olduğu İsa, Biz bu köy halkının başına gelenin ne olduğunu öğrenmek istiyoruz." Bunun üzerine İsa Aleyhisselam Allahu Teala'ya yalvardı. "Yüce Allah Celle Celaluhu, gece olunca onlara sor. Başlarına geleni sana bildirirler." diye kendisine buyurdu. Gece olunca yüksek bir tepeye çıktı ve onlara şöyle seslendi: "Ey köy halkı, İçlerinden biri şöyle cevap verdi Buyur ey ruhullah Sizler ne haldesiniz Başınıza neler geldi Köy halkı şöyle cevap verdiler Akşam sıhhat ve afiyet içinde yattık Sabahleyin kendimizi cehennem çukurunda bulduk Nasıl oldu bu durum Dünyaya karşı duyduğumuz sevgi Ve günahkarlara uyup itaat etmemiz sebebiyle Bunlar başımıza geldi İsa aleyhisselam yine sordu. Dünyaya karşı olan sevginiz nasıl? Neden ibaretti? Köylü cevap verdi. Küçük çocuğun anasına duyduğu sevgi gibi. Dünya bize yönelip nimetlerini bol bol verdiği zaman sevinir. Bize arkasını dönüp kendisinden mahrum bıraktığı zaman da üzülür ağlardık. İsa aleyhisselam sordu. Peki arkadaşların haline ne oldu? Onlar neden cevap veremiyorlar? Köylü şöyle cevap verdi. Çünkü onlara cehennem ateşinden gemler buluyormuş. Ve gemlerin ucuda haşin ve güçlü olan meleklerin ellerinde bulunuyor İsa aleyhisselam yine sordu. Peki onların arasından sen nasıl da cevap verebildin? Köylü şöyle dedi. Çünkü ben onların arasında bulunuyordum fakat onlar gibi değildim. Ancak umumi azap inince beni de içine al. Ben şu anda cehennemin ağzında asılı vaziyette duruyorum. Ondan kurtulacak mıyım yoksa yüzüstü içine atılacak mıyım bilemiyorum. Bunlardan sonra İsa aleyhisselam havarilerine şöyle dedi. Dünya ve ahiret afiyeti için kuru tuza batırılmış arpa ekmeği, kaba kıldan dokunmuş elbise ve bir çöplük kenarında uyumak çoktur bile. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi azbayı hiçbir deve geçemezdi. Bir bedevinin getirdiği deve azbayı geçince bu durum sahabi-i ağır gelmişti. Bu durum üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselttiği şeyi bir gün alçatmak Allahu Teala'nın kaçınılmaz bir hükmüdür. İsa Aleyhisselam şöyle der: Kim denizin dalgaları üzerine ev kurmak ister? İşte sizin dünyanızın hali bundan ibarettir. Onu yurt ve karargah edin mi? İsa Aleyhisselama bize Allahu Teala'nın sevgisini kazanmamızı sağlayacak bir ilim öğretterler. Der ki: dünyaya ya buzdedin, Allahu Teala da sizi sevsin. Ebu Derda Allahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, başınızı alıp yüksek dağlara çıkar, Allah'ın niyazlarda bulunur ve kendi halinize ağlardınız. Mallarınızın başına bir bekçi bırakmadan ve bir daha dönmemek üzere zaruri ihtiyacınız dışındaki bütün mallarınızı terk ederdiniz. Fakat uzun emeller kalplerinizden ahiret kaygısını silmiş... Bütün emelliğinizin hedefi dünya olmuş. Bu yüzden hiçbir şey bilmeyenlerin durumuna düşmüşsünüz. Bazılarımız yaptıklarının sonundaki cezasını düşünemeden nefsinin arzularına uyan hayvanlardan daha şerlisiniz. Sizlere ne oluyor da Allah'ın dinine göre birbirinizin kardeşleri olduğunuz halde birbirinizi sevmiyor ve birbirinize karşı samimi davranıp öğüt vermiyorsunuz? Her birinizin arzularının farklı olmasının sebebi içinizin bozuk olmasından kaynaklanıyor. Halbuki iyilik üzerinde ittifak etseydiniz birbirinizi severdiniz. Neden dünya işlerinde birbirinizi destek oluyor ve samimi davranıyorsunuz da ahiret işlerinde aynı samimiyeti göstermiyorsunuz? Hatta sizden biriniz sevdiği ve yardımda bulunduğu kişiye bile ahiret konusunda nasihatte bulunmuyor. Bunun tek sebebi kalplerdeki imanın azlığıdır. Eğer sizler ahiretin kar ve zararına, dünyanın kar ve zararına inandığınız gibi inanmış olsaydınız, her durumda ahireti tercih ederdiniz. Çünkü ahiret sizi daha çok ilgilendirmektedir. Sizler yakın ve peşin olan menfaati sevmek tabi bir temayüldür diyebilirsiniz. Ancak biz, İleride elde edeceğiniz dünyevi bir menfaat için elinizdeki menfaati feda ettiğinize şahit olmaktınız. Hatta bazen uzun vadeli emeller için veya asla elde edemeyeceğiniz gelecek bir menfaat için büyük meşakkatlere katlanıyorsunuz. Sizler ne kadar kötü bir toplumsunuz. İmanın hakikati anlaşılabilecek şekilde imanınızı tezahür ettiremiyorsunuz. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği iman esaslarından şüphe içindeyseniz bize gelin onları size açıklayıp izah edin. Ve sizin kalbinizi tatmin edecek derecede ondaki nurları sizin gözlerinizin önüne serelim. Vallahi sizler akıl yönünden eksik değilsiniz ki mazur görülesiniz. Çünkü dünyanızla ilgili konularda eğriyi doğrudan ayırabiliyor ve işlerinizde isabetli karar verebiliyorsunuz. Size ne oluyor ki elde ettiğiniz küçük bir dünya menfaati için seviniyor ve kaybettiğiniz azıcık bir dünyalık için üzülüyorsunuz? Bunun görüntüsü yüzünüzde açıkça ortaya çıkıyor, ayrıca dilinizle de bunu musibet olarak ifade ediyorsunuz. Bundan dolayı da matem tutuyorsunuz. Fakat çoğunuzun dininde ağır kayıtlar olduğu halde buna ait hiçbir üzüntü ve keder belirtisi yüzünde görünmüyor ve halinde bir değişiklik hissedilmiyor. Benim kanaatime göre Allahu Teala Celle Celaluhu sizin gibilerden ilgisini kesmiştir. Çünkü birbirini tanıyanlar birbirini sevinçle karşılar. Karşı tarafında aynı şekilde karşılık vermesinden çekinerek dostunu hoşlanmadığı bir şekilde karşılamaktan kaçınır. Sizler Allahu Teala ile münasebetlerinizde aynı hassasiyeti gösteremeyecek kadar büyük bir aldanış içine düştünüz. Merahlarınızda uzun emelden başka şeyler yeşermiyor. Ölümü yok saymakta hem fikir olmuş gibisiniz. Allahu Teala'dan beni sizlerden kurtarmasını. Görmek istediğime beli kavuşmasını diliyorum. Eğer hayatta olsaydı sizin bu gidiş hatınıza asla göz yummazdım. Eğer sizde hayra yönelik bir arzu varsa ben sizlere gerekli duyuruyu yaptım. Allah Celle Celaluhu katında olan sevabı elde etmek isterseniz kolaylıkla ona erişebilirsiniz. Gerek kendi adıma ve gerekse sizin hesabınıza allah Teala'dan yardım diliyorum. İsa aleyhisselam şöyle der. Ey havariler topluluğu, dünyaya tapanlar nasıl dünya nimetleri karşısında dinlerinin perişanlığına rıza gösteriyorlarsa, sizler de dininizin selameti uğrunda dünya nimetlerine değer verin. Bu manada şairin biri şöyle der. İnsanları görüyorum, zayıf bir din ile kanaat ediyorlar. Lakin bakıyorum zayıf bir dünyalığa rıza göstermiyorlar. Sen din uğruna kralların dünyasına bigane kal. Tıpkı kralların dünyalık için dine bigane kaldıkları gibi. İsa aleyhisselam da şöyle der. Ey dünya peşinde koşan kendi iyiliği için onu terk etmen daha hayırlıdır senin için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. Benden sonra öyle bir dünya hayatıyla karşı karşıya kalacaksınız ki ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi sizlerin imanını yiyip bitirecek. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa sakın dünya sevgisine saplanıp kalma. Zira huzuruma ondan daha büyük bir günah ile gelemez. Musa aleyhisselam bir yerden geçiyorken bir kişinin ağlamakta olduğunu görür. Dönüşünde aynı kişinin ağlamaya devam ettiğine şahit olur ve der ki Ya Rabbi falan kulum senin korkundan ağlıyor. Cenab-ı Hak'tan şöyle hitap gelir Ey İmran'ın oğlu Musa! Onun gözyaşlarıyla birlikte beyni de ağlamaktan aksa İki eli yorgunluktan yere düşünceye kadar yalvarsa, o kişi dünyaya muhabbet beslediği sürece ben onu bağışlamam. Hazreti Ali ve vece şöyle der: Şu altı haslet kimde bir araya gelirse cennet için isteyecek bir şey ve cehennemden kaçınacak bir şey bırakmamış olur. Allahu tealayı tanıyıp emirlerine itaat etmek. Şeytanı tanıyıp ona karşı çıkmak, hakkı tanıyıp ona tabi olmak, batılı tanıyıp ondan kaçınmak, dünyayı tanıyıp ondan yüz çevirmek, ahireti tanıyıp ona yönelmek. Hasan'a Basri radıyallahu anh şöyle demiş, şu dünyayı bir emanet olarak görüp, onu kendilerine emaneten, teslim eden sahibine iade ederek dünyadan yüksüz ve günahsız olarak göçüp gidenlere Allahu Teala rahmet eylesin. Birisi seninle din konusunda yarışa girirse sen de onunla yarış. Ancak dünya ve dünyaya ait şeyler konusunda yarışa girirse onu dünyası ile baş başa bırak. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle nasihatte bulunur. Yavrucuğum, dünya engin derinlikte bir deryadır. Orada çok insanlar boğuldu. O engin denizde takvayı kendine gemi edin. Gemiye yükleyeceğin eşya Allahu Teala'ya iman olsun. Geminin yelkini de Allah'a tevekkül etmek olsun. Böyle yaparsan belki kurtuluşa erersin. Başka da kurtuluş yolu görmüydün. Fudel radiyallahu anh der ki, şu ayeti kerime beni çok düşündürdü. Biz yeryüzünde bulunan her şeyi, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs kıldık. Bununla beraber yine biz, yerin üzerindekileri vakti gelince elbette çorak bir toprak haline getireceğiz. Ehli hikmetten biri şöyle der. Dünyada karşılaştığın her şeyin senden önce bir sahibi olduğu gibi, hepsinin de senden sonra bir sahibi olacaktır. Senin dünyadaki nasibin sadece bir akşam yemeği ile bir günlük gıdadır. Öyleyse birkaç öğün yemek uğruna kendini mahvetme. Dünyada oruçlu gibi ol ki ahirette iftardesin. Zira dünya hayatının sermayesi. Nefsin arzuları, kazancı ise cehennem ateşidir. Bir rahibe soranlar, Zaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Rahip şöyle der, Vücutları eskitir, emelleri yeniler. Ölüme yaklaştırırken arzulanan hedeflerden uzaklaştırır. Yine soranlar, Peki dünyada yaşayanlar hakkındaki görüşün nedir? Rahip der ki, Dünyayı ele geçiren yorgun düşer. Elinden kaçıran var gücüyle peşinden koşup bitkin düşer. Bu konuda şair şöyle der. Mutlu bir hayat sürmek için dünyayı öven şu kişi... ...yemin ederim çok geçmeden onu kınamaktır ilk işi. Yine ehli hikmetten biri şöyle der. Ben yok iken de bu dünya vardı... Dünya yok olurken yine ben üzerinde olmayacağım Dünyada kalıcı değilim Çünkü hayatı sıkıntı ve zorluk En duru hali keder ve üzüntüdür Dünyada yaşayanlar ya nimet elden kaçacağından Ya başa beklenmedik bir bela geleceğinden Yahut da ömürleri sona ereceğinden Sürekli bir endişe içindedirler Diğer biri şöyle der Dünyanın en büyük kusuru şudur. Hiç kimseye hak ettiğini vermez. Ya hakkından biraz fazla ya da hak ettiğinden daha azını verir. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle der. Dünya nimetlerinin sanki ilahi gazaba uğramış gibi ehli olmayanların elinde olduğunu görmüyor musun? Ebu süleyman Darani şöyle der. Dünyaya tutkunlukla bir şey isteyene istediği verilse daha fazlasını ister. Ahirete tutkun olana ahirete ait bir arzusu verilse o da daha fazlasını ister. Ne dünyaya talip olanların ne de ahirete talip olanların istediklerinin sonu gelmez. Adamın biri Ebu Hazim radıyallahu anh'a şöyle der. Dünyada bir evim olmadığı halde, ...dünyaya olan bağlılık ve sevgimden şikayetçiyim. Ebu Hazım radiyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'nın dünyadan sana ayırmış olduğu paya dikkat et. Onu helal yoldan elde etmeye bak. Sadece meşru yerlere harca. O zaman dünya sevgisinin sana bir zararı olmaz. Ebu Hazım adama bu şekilde cevap verdi... Çünkü dünya sevgisinden dolayı onu kınayacak olsaydı, ölümü isteyecek derecede adamı dünyadan soğutup üzebilirdi. Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle der. Dünya şeytanın ticaret hanesidir. Ticaret hanesinden bir şey çalma ki onu senden istemeye gelip elinden almasın. Fudel bin İyaz radıyallahu anh şöyle der. Eğer dünya gelip geçici altından, ahiret ise baki kalıcı balçıktan olsaydı, bize yakışan baki kalan balçığı fani olan altına tercih etmek olmalıydı. Halbuki biz fani olan balçığı baki kalan altına tercih ediyoruz. Acaba halimiz ne olacak? Ebu Hazim radıyallahu anh şöyle der, Dünyaya meftun olarak yaşamaktan sakın, çünkü bildiğim kadarıyla dünyayı gözünde yücelten kimse kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna getirilecek ve kendisine işte bu adam Allahu Teala'nın hakir gördüğünü yüceltti denilecek. İbnu Mesud radıyallahu anh şöyle der: Şu dünyada bulunan herkes bir misafir. Malı ise emanettir. Elbette ki misafir gelip geçici Emanet ise sahibine iade edilecektir. Şair bu konuda şöyle der. Mal ve çoluk çocuk sadece birer emanettir. Emanet için gereken elbet onu bir gün geri vermektir. Bir gün dostları Rabiatul Adeviye'yi ziyarete gelirler. süzü dündürüp dünya konusuna getirirler ve onu kötülemeye başlar. Bu hal üzerine Rabia şöyle der Yeter dünyadan söz etmeyi artık kesin Eğer dünya kalbinizde yer etmemiş olsaydı ondan bu kadar söz etmezdiniz İyi bilin ki bir şeyi çok sevenle onu çokça zikreder İbrahim bin Ethem radiyallahu anha nasılsın diye soranlar Şöyle der Yamadık dünyamıza bölerek dinimizden Nihayet dünyada gitti, dinde gitti elimizden. Ne mutlu şu kişiye ki, Rabbi olan Allah'ın yolunu seçti, dünya ile mücadele etti, hevasından vazgeçti. Diğer bir şiirde şöyle der, Bakıyorum dünyaya talip olan ömrü çok çok uzun da olsa, dünyada büyük mutluluklara ve nimetlere de nail olsa, bu kişi tıpkı şöyledir, Oturmak için ev yapar bitirir. Ancak oturmak için içine girince evi başına çöküverir. Diğer bir şiirde şöyle der. Diyelim ki dünya sana bir bağış olarak verildi. Bunun akıbeti de yok olmak değil. Senin dünyanın sadece bir gölgeden ibarettir. Seni birazcık gölgelendirir, nihayetinde gidecektir. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle der. ahiretin karşılığında dünyanı sat. Böylelikle her ikisini de kazanmış olursun. Sakın dünyanın karşılığında ahiretini satma. Bu takdirde hem dünyada hem de ahirette zarar edenlerden olursun. Mutarrif bin Abdullah radıyallahu anh şöyle der. Kralların şaşalı hayatlarına... ...ve parlak giyinlerine bakma. Asıl onların çabucak... ...göçüp gidişlerine... ...ve kötü akıbetlerine bak. i̇bn Abbas... ...radiyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak... ...dünyayı üç kısma ayırmıştır. Bir parçası müminin... ...bir parçası münafığın... ...bir parçası da kafirindir. Mümin... ...payına düşeni ahiret azı yapar. Münafık... ...payı ile süslenir... Ve kafir de payına düşen ile sonuna kadar yararlanmaya bakar. Büyüklerden biri şöyle der. Dünya bir leştir. Ondan pay almak isteyen köpeklerle birlikte yaşamaya kendini hazırlasın. Şair bu konuda şöyle der. Ey kendisine eş olarak dünyaya talip olan kişi. Onu istemekten vazgeç ki düzeltesin bütün işi. Eş olarak seçmek istediğin çok katdar biridir. Düğün merasimiyle matemi birbirine girmiş gibidir. Ebu Derda radiyallahu anh der ki, Dünyanın Allah Celle Celaluhu katında ne kadar değersiz olduğunu şuradan anlayın. Allahu Teala'ya ancak dünyada isyan edilebilir. Allah katındaki yüksek derecelere ancak dünyadan vazgeçilerek erişmek mümkün olabilir. Şair bu konuda şöyle der. Dünyaya basiret gözüyle bakan hemen anlar, karşısına dost postuna bürünmüş bir düşman çıkar. Diğer bir şair de şöyle der. Ey gecenin başında sürur ile uykuya dalan kişi. Hadiseler hep seherde kapıyı çalar. Refahla geçen nice asırları sona erdirdir. Günler ve geceler bazen ikballe gelir, bazen sırt döner. Zamanın akışı nice mülkü sona erdirdi. Halbuki o mülk uzun bir süre fayda ve zarar vermişti. Ey dünya ile boyun boyuna sarılmış kişi, o baki değil. Sabah akşam ona pek çok misafir gelir geçer, bir sen değil. Ne dersin, dünya ile sarmaş dolaş olmaktan vazgeçer misin? Firdevs cennetindeki bakirelerle sarmaş dolaş olmak için ebedi cennetlere konmak istiyorsan eğer kendini ateşten kurtulmuş biri görmemen gerekir. Ebu Umame El-Bahili anh şöyle diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince iblisin askerleri etrafına toplandı ve şöyle dediler yeni bir peygamber gönderildi ve yeni bir ümmet ortaya çıkıyor. İblis sordu, bu ümmet dünyayı seviyor mu? Evet. Eğer dünyayı seviyorlarsa putlara tapıp tapmamaları benim için hiç önemli değil. Ben gece gündüz onlara sokulur, üç yönden onları ayartarım. Haksız yoldan kazanç elde etmek, kazanca helal olmayan yerlere harcamak, malın hakkı olan yerlere harcanmasının önüne geçmek. Zaten bütün kötülüklerin kaynağında bu üç esas vardır. Adamın biri Hz. Ali kerremallahu ve şöyle der. Ey müminlerin emiri, bize dünya hayatının neden ibaret olduğunu anlatır mısın? Hz. Ali kerremallahu veçe şöyle der. Ben size dünya hayatını nasıl anlatabilirim ki? Onda sıhhatlı olan hastadır, kendini güvende gören pişman olur... Muhtaç durumda olan üzülür, zengin olanlar belaya uğranlar. Dünyada helalinden kazanılan malın hesabı, haramın cezası ve şüpheli olanlardan dolayı da azarlanma vardır. Aynı soru kendisini yine sorulduğunda der ki cevabı uzun mu yoksa kısa mı olsun? Kısa olsun dediler. Hz. Ali kerremallahu veçe şöyle buyurdu. Dünyanın helali için hesap, haramı için de azap vardır. Malik bin Dinar radıyallahu anh der ki, Sihirbaz dünyadan sakın, çünkü o alimlerin bile kalplerini büyüler. Ebu Süleyman Ed-Darani radıyallahu anh şöyle der, Ahiret arzusu ve sevgisi bir kalpte bulununca, Dünya gelip onu sıkıştırmaya ve yerini almaya çalışır. Fakat bir kalpte dünya sevgisi yer etmiş ise ahiret arzusu gelip onunla yerini almak için mücadele etmez. Zira ahiret izzet ve şeref sahibi, dünya ise değersiz ve alçaktır. Dünya ile ahiret ıtlaşması konusunda bu çok ağır bir hüküm gibi görünmektedir. Seyyar bin Hakem'in şu ifadesinin doğruya daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Dünya ve ahiret sevgisi kalpte bir araya geldiği zaman, bunlardan hangisi güçlü ise diğeri ona tabi olur. Malik bin Dinar der ki, dünya için duyduğun endişe nispetinde ahiret endişesi kalbinden çıkar gider. Ahiret için ne kadar endişe duyarsan o derecede dünya kaygısı da kalpten çıkar gider. Bu ifadeler sanki Hazreti Ali'nin şu sözünden iktibas edilmiş gibidir. Dünya ve ahiret birbirine kuma iki kadın gibidir. Birine hoşnut ettiğin derecede diğerini kızdırırsın. Hasan-ı Basri anh şöyle der. Allah'a yemin ederim ki benim içinde yaşamış olduğum öyle bir toplum vardı ki onların nazarında ayaklarıyla çimlendirdiği toprak kadar dünyanın değeri yoktu. Dünyalıkların doğudakilere ya da batıdakilere yönelmesi, falancanın eline geçmesi ya da başka birinin serveti haline gelmesi hiç umurlarında değildi. Adamın biri Hasan Basri radıyallahu anh'a sorar. Şu adam hakkında ne dersin? Allahu Teala kendisine bol bol mal vermiş. Bu maldan hem sadaka veriyor ve hem de akrabalarını kolluyor. Böyle birisi malını çokça harcayarak bolluk içinde yaşayabilir mi? hasan Basri radıyallahu anh şöyle der. Hayır, dünyanın tamamına sahip olsa bile ihtiyacı kadarını harcaması, kalanını ihtiyaç duyacağı kıyamet günü için değerlendirmesi gerekir. Fudel bin İyad radıyallahu anh şöyle der. Eğer dünya her şeyiyle birlikte helal olarak ve ahirette hesap sorulmamak üzere bana verilseydi, bir kimsenin elbisesine bulaşmasın diye önüne çıkan leşten tiksinip kaçındığı gibi ben de kaçınırdım. Nakledildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a geldiği vakit Ebu Ubeyde bin El Cerrah radıyallahu anh kendisini sadece bir iple yurarlanmış deviyle karşılamıştı. Selam verip hatırını sorduktan sonra... ...Ebu Ubeyde'nin evine gitti. Evde kılıç, kalkan... ...ve binek takımlarından... ...başka bir şey göremedi. Ömer radıyallahu anh... ...Ebu Ubeyde'ye dedi ki... ...biraz mal edinseydin. Ebu Ubeyde radıyallahu anh... ...şöyle cevap verdi. Bu durum hakkımızda söz söylenmesine... ...sebep olur. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh... ...şöyle der. Dünyadan bedenin için ahiretten de kalbin için al. Hasan-ı Basir radıyallahu anh şöyle der. Vallahi İsrail oğulları dünyaya bağlılıkları sebebiyle önceleri Allahu Teala'ya ibadet ediyorlarken sonradan putlara tapmaya başladılar. Vehb radıyallahu anh şöyle der. Bir kitapta şunları okudum. Dünya aklı başında kimseler için ganimet Cahiller için gaflet yeridir. Cahiller dünyadan ayrılıncaya kadar onu tanıyamazlar. Ayrıldıktan sonra oraya geri dönmek isterler fakat dönemezler. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle der. Yavru, dünyaya geldiğin andan beri her gün ondan bir adım daha uzaklaşıyor ve ahirete yaklaşıyorsun. Öyleyse her gün bir adım daha yaklaştığın ev, her gün bir adım daha uzaklaştığın evden sana daha yakındır. Said bin Mesud şöyle der, ''Dünyevi arzuları ve hırsları artan, buna karşılık ahiret kaygısı azalan ve bu duruma memnun olan birini gördüğünde bil ki bu kişi yüzüstü süründüğü halde farkına varmayan aldanmış biridir.'' Amr bin Az radiyallahu anh bir gün minberden şöyle der. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uzak durduğu şeylere sizin kadar rağbet gösteren bir toplum görmüş değilim. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen üç kişinin biri almak için gelse ikisi mutlaka bir şeyler vermek için gelirdi. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şu ayetleri okur. Ey insanlar! Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da Allah'a güven yoluyla sizi aldatmasın. Ayet-i Kerime'yi okuduktan sonra şöyle derdi. Bu sözü söyleyen kim? Dünyayı yaratan ve onu en iyi bilen bunu söylüyor. Sakın dünya meşguliyetlerine kendinizi kaptırmayın. Zira dünya meşgaleleri o kadar çoktur ki, bir meşgale aksan onun arkasından hemen on meşgale kapısı daha açılır. Zavallı insan ol, helalinin hesabı olduğu, haramının azabı olduğu bir yurda rıza gösterir. Helalinden kazansa da hesap vereceğini, haramdan dolayı da azap göreceğini hiç aklına getirmez. Kazandığı malı azımsar, fakat amellerini azımsamaz. Diniyle ilgili bir musibet başına geldiğinde sevinir, fakat dünyevi işleriyle ilgili bir musibete uğradığında feryadı basar. Hasene Basri radıyallahu anh, Ömer bin Abdulaziz radıyallahu anh'a yazdığı mektupta şöyle der: Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Sanki sen ölümlü olup ölen son kişisin. Ömer bin Abdulaziz radıyallahu anh ona şöyle cevap verdi: Sanki sen dünyadasın fakat orada değil gibisin. Sanki sen ahirette gibisin oradan hiç ayrılmamışsın. Fudel bin İyaz radiyallahu anh şöyle der. Dünyaya girmek çok kolay fakat çıkmak zor bir iştir. Ehli hikmetten biri şöyle der. Şaşmak gerekir. Ölümün hakikat olduğunu bilen bir kişi nasıl sevinebilir? Cehennemin gerçek olduğunu bilip de gülen kişiye hayret ederim. Dünyanın insanları nasıl değiştirdiğini gördüğü halde ona güvenip rıza gösterenlere şaşarım. Kaderin hak olduğunu bildiği halde hırsla çalışıp kendisini yorgun düşürene şaşarım. Yüz yaşındaki ihtiyar bir necranlı Muaviye radıyallahu anh'ın yanına gelir. Muaviye radıyallahu anh ihtiyara dünyayı nasıl bulduğunu sorar. İhtiyar şu cevabı verir. Bolluk yılları, sıkıntılı yılları, günler günleri, geceler geceleri kovaladı. Doğanlar doğdu, ölenler öldü. Doğanlar olmasa insan suyu tükenir. Ölenler olmasa dünya insanlara dar gelir. Bu sözler üzerine Muaviye radıyallahu anh ihtiyara dedi ki, Ne dilediğin varsa söyle. İhtiyar, Geçen ömrü geri getirebilir yahut yaklaşan eceli savabilir misin dedi. Muaviye radıyallahu anh buna benim gücüm yetmez dedi. İhtiyar o halde benim sana ihtiyacım yok dedi. Davud-u Ta'i radiyallahu anh şöyle der. Ey Ademoğlu emeline kavuştuğun için seviniyorsun. Halbuki her emelin seni eceline bir adım daha yaklaştırıyor. Fakat ameller başkasının yararına imiş gibi her gün onları erteliyorsun. Beşra Hafi radiyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'dan dünyalıklar isteyen kişi kıyamet günü huzurunda hesap için daha uzun süre kalmak istiyor demektir. Ebu Hazım radiyallahu anh şöyle der. Dünyada insanı seviniren her şeye allah Teala mutlaka insanı üzecek bir şey eklemiştir. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. İnsan dünyadan mutlaka şu üç şeyin hasretiyle ayrılır. Biriktirdiklerine doymaz, emeline kavuşamaz, gitmekte olduğu yere yani ahirete yeterince azık hazırlayamaz. Abidlerden birine artık zenginliğe kavuştun derler. Cevap olarak der ki, Asıl zenginliğe kavuşanlar, dünyaya köle olmaktan kurtulabilenlerdir. Ebu Süleyman Ed-Darani radıyallahu anh şöyle der. Dünyevi arzulara karşı ancak kalplerinde ahiret meşgalesi ve arzusu olanlar katlanabilir. Malik bin Dinar şöyle der. Hep birlikte dünya sevgisi üzerinde anlaştık. Ne birbirimize iyiliği emrediyoruz, ne de birbirimizi kötülüklerden alıkoyuyoruz. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi bu hal üzere bırakmaz. Başımıza ne türlü bir azap ineceğini ah bile bilseydim. Ebu Hazım radıyallahu anh şöyle der. Azıcık dünyalık insanı fazlasıyla ahiret amelinden alıkoyar. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Dünyaya önem vermeyiniz. Vallahi dünya ancak kendisine önem vermeyenlere yaramıştır allah Teala Celle Celaluhu bir kul için hayır murad ederse ona bir miktar dünyalık verir sonra bir süre arkasını keser. Verilen bitince bir daha verir. Kul dünyalıklara önem vermez olunca artık bol bol dünyalık verir. Ariflerden bazıları şöyle dua derlerdi. Ey senin iznin olmadan dünyaya bir şey düşmesin diye gökleri tutan Allah'ım. Dünyayı tut ki benim üzerime gelmesin. Muhammed bin Mimkeri radıyallahu anh şöyle der: Bir kimse bütün yılı oruçlu geçirse, bütün geceleri hiç uyumadan ibadetle ikya etse, malının tamamını tasadduk etse, Allah yolunda cihat yapsa, Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak dursa, fakat bu kişi kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna getirildiğinde kendisine bu adam allah Teala'nın küçülttüğünü yani dünyalıkları büyütmüş, Allah'ın büyüttüğünü yani ahireti de küçültmüştür diye kendisine hitap edilirse halinin ne olacağını biliyor musunuz? İçimizden kaç kişinin durumu böyle değilmiş. Gözümüzde dünyalıklar ahiret amellerinden daha büyük yer tutmaktadır. Kaldı ki bizlerin hayatı hata ve günahlarla doptu. Ebu Hazım radıyallahu anh şöyle der. Dünya kazancı da ahiret kazancı da çetin hale geldi. Ahiret kazancının zorluğunu ifade edecek olursak bu yolda kendine hiç yardımcı bulamazsın. Dünya kazancının çetinliğine gelince hangi işe eline atsan mutlaka senden önce o işe el atmış fasık ve facillerin bulunduğunu görürsün. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Dünya yaratıldığı günden beri... ...gök ile arz arasında eskimiş bir torba gibi durmaktadır. Yok edileceği güne kadar sürekli olarak der ki... ...ya Rabbi, ya Rabbi... ...niçin beni hor görüyorsun? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisine... ...ey bir hiç olan sen sus diye cevap verir. Abdullah bin el-Mübarek radiyallahu anh şöyle der... ...bir yandan dünya sevgisi... Diğer yandan günahlar kalbi kuşatmış. İyilikler nasıl yolu bulup da ona ulaşabilsin? Mehb-i Münebbih radiyallahu anh şöyle der. Bir dünyalığa kalbi sevinen kişi hikmetten sapmış, nefsin azgın arzularını ayaklar altına alan kişi de şeytanın gölgesinden kurtulmuş olur. Kimin ilmi nefsinin arzularına üstün gelirse o kişi başarıya ulaşmış demektir. Bişrahafi radiyallahu anh'a derler ki falan kişi öldü. Bişrahafi radiyallahu anh'a dünyalık biriktirdi, ahirete göçüp gitti, kendine çok yazık etti buyurdu. Ama o kişi şöyle şöyle iyilikler de yapardı buyurdular. Bişrahafi radiyallahu anh'a o adam dünyalık peşinde koşan biri olduğundan bu saydıklarınızın ona bir faydası olmaz buyurdu. Ariflerden biri şöyle der. Dünya bizden nefret ettiği halde biz onu seviyoruz. Acaba bizi sevseydi halimiz nice olurdu? Ehli hikmetten biri şöyle der. Dünya kimler içindir? Onun peşinden koşmayı terk edenler için. Ahiret kimin içindir? Onu isteyip peşinden koşanlar içindir. Ehli hikmetten biri yine şöyle der. Dünya bir harabedir. Onu imar etmeye çalışanın kalbi dünyadan daha harabedir. Cennet ise mamur bir yurttur. Onu talep edip peşinden koşanın kalbi ise daha mamurdur. Cüneydi Bagdadi radiyallahu anh der ki İmam-ı Şafii radiyallahu anh dünyada hakkı dile getiren şahsiyetlerden biriydi. Bir kardeşini Allahu Teala'nın azabından korkutarak yaptığı bir nasihatte de şöyle demişti: Ey kardeşim, dünya insanların ayağını kaydıran, gelip geçici ve zillet yurdudur. Ne kadar imar edilse de nihayetinde yıkılıp gidecektir. Dünyada sakin olanların hepsi de mezallık yolcusudur. Düzeninin sonu dağınıklık, zenginliğinin sonu fakirliktir. Oradaki bolluk aslında kıtlık, sıkıntı ve kıtlık ise aslında bolluktur ey kardeşim. Allahu Teala'dan kork ve sana vermiş olduğu rızka rıza gösterir. Fani alemden baki aleme hazırlıksız gitme. Yaşamakta olduğun yurdunun gölgesi geçici, duvarı yıkılıp gidicidir. Sen amelini çoğalt ve emellerini azaltmaya bak. İbrahim bin Ethem radiyallahu anh birine şöyle der. Rüyanda bin lira görmeyi mi yoksa uyanıkken eline geçen bir lirayı mı tercih edersin? Kişi elbette uyanıkken elime bir dinar geçmesini tercih ederim dedi. İbrahim bin Ethem radiyallahu anh yalan söyledi. Çünkü dünyada elde etmeyi arzuladığın her şey rüyada sahip olduğun şey gibidir. Buna karşılık tercih etmediğin her ahiret ameli de uyanık iken sahip olun bir dinar gibidir. İsmail bin Ayyaş şöyle der. Dostlarımız dünyayı domuz olarak isimlendirirler ve bizden ırak ol domuz derlerdi. Eğer dünya için daha çirkin bir isim bulabilselerdi onunla isimlendirirlerdi. Kab şöyle der. Dünyaya öyle bir sevgiyle tutulacaksınız ki ona ve ehline adeta köle olacaksınız. Yahya bin Muaz Errazi radiyallahu anh şöyle der. Akıllı kimseler üç kısımdır. Dünya kendisini terk etmeden kendisi dünyayı terk eden. içine girmeden önce kabri için hazırlık yapan. Rabbine kavuşmadan önce yaratıcısının rızasını kazanan. Yine şöyle der. Dünya peşinde koşmak öylesine uğursuzdur ki onu temenni etmek bile insanı Allah'a ibadet etmekten alıkunlar. İnsan o hayatın içine dalarsa acaba hali ne olur? Bekir bin Abdullah şöyle der. Dünyadan dünyevi şeylerle kurtulmak isteyen kişinin durumu, yangını saman ile söndürmeye kalkışan kişinin durumu gibidir. Bundar radiyallahu anh şöyle der. Dünya peşinde koşanları züht hakkında konuştuklarını görürsen bil ki onlar şeytanın maskarası olmuşlardır. Dünya peşinde koşanları ateşiyle yani hırsıyla yakar küle çevirir. Kim de ahireti yönelirse ahiret aşkı onu insanların istifade ettikleri saf külçe altın haline getirir. Kim de Allah'a yönelirse tevhid ateşi onu öylesini yakar ki... Bah biçilmez bir cevher haline gelir. Hazreti Ali kerramallahu ve şöyle der: Dünya hayatı altı şeyden ibarettir. Yenilenler, içilenler, giyilenler, binilenler, nikahlananlar, koklananlar. Yenilenlerin en değerlisi olan bal sivrisineğinin yiyeceğidir. İçeceklerin en iyisi sudur, onda da iyilerle kötüler müsabidir. Giyeceklerin en değerlisi ipektir, onu da dokuyan bir böcektir. Bineklerin en güzeli atlardır, ama erkekler genellikle onun üzerinde öldürülür. Nikahlananların en değerlisi kadındır, o da çiş yeri içindeki çiş yeridir. Kadın en güzel yeri olan yüzünü süsler, fakat en kabih yeri arzu edilir. Kokuların en güzeli misktir. O da kandan oluşmaktadır.